Podcast e podcast'e hoş geldiniz. Elni podcast'e hoş geldiniz. Saygınlar var. <gülüyor> Garip oldu değil mi? Garip geldi bir an. Evet. Yani adım açıkladım diye adımla hitap etmene gerek yok. Ya yani Saygın dururken şimdi sen mu diyeceğim? Olsun. Ne var yani? Öyle artık Saygın İyi valla ne olsun senden ne haber Ne olsun ya yoruldum gün <gülüyor> Evde boş boş duraraktan Boş oturarak yoruldum evet. Of yarın iş var Yarın iş var da her pazartesi iş var şey yok. Pazartesi kötü bir şey Pazartesi sendirme kötü bir şey ama boş ver Böyle bir açacaksın bir anonsa figür şeyini Bakacaksın bakacaksın <gülüyor> Evet bugün saygınla oturduk ee, bütün gezip, <gülüyor> figür gezi, gezdik. Figür sitelerini gezdik. Ağzımızın suyu aka aka. Böyle kravyeye aktık böyle. Aa, bunu istiyorum, bunu istiyorum. Sonra hepsini al.com diye bir site açmaya karar <gülüyor> verip. Hepsini almak istedik. Hiçbirini alamadık. Paramız yok, fakiriz. Sonra çok hızlı bir şekilde kapattım hepsini. Bütün tableri tık tık tık tık tık tık kapatarak. Değil mi? E, kendimi bu şeyden kurtarmış oldum. Büyük tendir. Ama hot toys. Hot Toys'unkiler çok iyi değil ya? Ya aslında Hot Toys'unkiler şeyden sonra iyi olur bence. Bu Iron Man 3 figürleri özel Bu Iron Man 3 değil, Şeyleri görmedim ya, şey... görmedin mi? Dark Knight'ları görmedin mi? Dark Knight'lar da çok başarılı. Yani Dark Knight, Iron Man 3 yani... Adamlar zaten bütün franchise şeylerini almışlardı işte. Dark ne? Knight, DC'ninkiler, Marvel'ninkiler, Terminator var, Robocop var. Ondan sonra ne bileyim e, e, Predator, e, Predator var. Predator falan var. Ama eskileri ama. çok iyi değil yani... E... Tora bakıyorsun iyi ha. değil. Terminator'a bakıyorsun o kadar iyi değil. Ama son herhalde 2-3 serileri baya baya iyi. Vallahi bilmiyorum. Superman'ler de çok iyi mesela. Man of Steel. Evet yani son 2-3 serileri baya iyi. O Mandarin'i nasıl yapmışlar abi? Bildiğin suratın herifini yapmışlar. bildim Ben Kingsley'i birebir yapmışlar yani. Evet Iron Man 3'ten bahsetmişken e, Eylül'de mi? DVD'si. Evet. Eylül'de çıkıyor. Eylül'de DVD'si Blu-ray'ı e, çıkmış olacak. Biz de böyle üstüne akacağız onu. Evet. Ben şeyden çok hani Iron Man yine tabii ki favorilerimizden bir tanesi. E, ama benim gerçekten beklediğim iki tane hani blu raye çıkmasını beklediğim iki film. Bir tanesi Pacific Rim. Diğeri de Venal Steel. Venal Steel bekliyorsun değil mi? Evet. Ben de Pacific Rim bekliyorum. Ben de tabii ki Iron Man 3'ü bekliyorum. Yani Alman üç 3 illa ki e, hani çıkınca alacağız, izleyeceğiz. Ama yani Pacific Rim ve e, Man of Steel'daki aksiyon sahnedini ben bir türlü doyamadım. He, i̇şte bir de artık. Müziğin dinleyip duruyor musun? Evet evet. Yani, evet evet ama San Pacific dinleyip dinleyip dinleyip duruyoruz şu anda. Pacific Rim'e daha çok var ya. Man of Steel çıkacak işte. O da herhalde Eylül Eylül'de falan çıkıyor Man Öyle mi? Evet zaten ne zaman gir ki biz yana? Haziran'da girmedin mi? Yani. Çok hatırlamıyorum şu anda. Eğer dilek gibi çıkar herhalde. Yani işte bir 3 3 4 aydı sonra çıkarıyorlar genelde bu direni falan. <gülüyor> Şey yapmıyorlar yani. En fazla bildiğim 6 ay falan sürüyor. Gerçi Pacific Rim'in de böyle Collector Edition, blue ray setleri falan da açıklanmadı. Collector'da açıklanmadı ama büyük ihtimalle şey yapılır. Böyle figürlü, figürlü, figürlü, figürlü bir şey. Figürlü şey. Bir şey, hani şey metal yapardır. Box ha. falan yaparlar diye Yaparlar gibi geliyor bana da. Ama işte Iron Man'de öyle bir şey yok. Iron Man için yok. Asıl ben şey için gördüm. Wolverine için gördüm. Aha. Amazon'da. Sonra böyle şey X-Men ne? Adamantium set mi? Öyle bir şey tamam mı? Hı. Anlatın mı? Bütün X-Men filmleri var Aha. galiba. Ya da Wolverine filmleri var. Neyse işte böyle bir set yani. Şey Wolverine'in böyle pençesi. Buradan adamantinimlar çıkmış. Hı -hı. O böyle bir set yani. İşte. Ama şuradaki şey bilekten kesiyor. Bilekten yukarısı var sadece. Anladım anladım. Öyle ben de, de gördüm be. ben Amazon'da Wolverine var. Ben Wolverine'i izlemedim. Ee, hani son Wolverine ha. filmini. Hala izlemedin mi? A -a, sen gittin beğenmemiştin? Yok be beğenemedim ne yazık ki filmi. Ee, beğenmek istiyordum hatta büyük umutlarla gittim. Yani, yani ben kimle konuştuysam çok kötü dedi. Hatta bazı insanlar şey Wolverine orijinizden bile <gülüyor> kötü diyenler oldu. Yani o neyebilirsin? Yani gelmedi. Diyebilirsin öyle hakikaten. Yani bir filmin böyle açılış falan çok güzel. Ee, çok hakikaten Wolverine bir açılış var filmde. Ama sonra hani böyle yani fragmanı setmişsindir filmin. Evet. Fragmanında hani nasıl bir şey aldın sen fragmandan? Yani nasıl bir konu seni bekliyor diye ya, düşündüm. Fragmandan anladığımız kadarıyla 2. Işte Dünya Savaşı sırasında kurtardı bir tane Japon asker var. Evet. O yaşlanıyor. Ondan sonra işte ben e, hayatımı kurtardın sen ha. e, ben de senin işte lanetini evet, alacağım diyor değil mi? E, ortadan kaldıracağım. Ölebilmeni sağlayacağım ha. diyor. Evet. O da bir şekilde o şey healing faktörünü e, alıyor Wolverine'den. Evet. Ondan sonra Wolverine'de e, tam o zayıflan, zayıfladığı noktalarda abuk sabuk ninjalar minjalar saldırıyor bu evet. Ondan sonra bir gaza geliyor. Siktir ben keşke healing faktörümü şey e, hibe etmeseydim. Evet. Moduna giriyor. Evet. Ondan sonra bir şekilde geri kazanıyor. Ondan evet. sonra herkesin ağzına sıçıyor. Evet. Konusunu i̇şte, aldım. Işte, i̇şte film böyle gitse güzel olacak filmde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama, ama film böyle gitmiyor Risto. <gülüyor> ee, ama böyle gitse hepimiz memnun çıkacaktık filmden. Aha. Ama ama film ne yazık ki böyle gitmediği için... Ee... Memnun kalmıyor. Yani böyle işte o ana kadar diyorsun ki ya işte şimdi böyle olacak. Adam çok zor durumda kalacak. Wolverine. Anlatsız işte yedi köteğin hakkını verecek bir adam falan. Anlatsız hissedecek bunları. Sonra da işte bir şekilde onu geri alacak anlatsız. Ama o arada çok canı yanacak falan diye. Böyle mesela izleyeceğim film değil mi? Böyle işte Hı -hı. ne bileyim Wolverine kendini bulacak falan anlatsız. Gerçekten kim olduğunu keşfedecek falan filan. Yani işte healing faktörünü kaybedince. Ama öyle olmuyor işte. Yani burada her türlü spoiler ile konuşabilirim ama benim çok istesen. umrumlu değil spoiler da. Alt kat komşu neler bilmiyorum. Ya <gülüyor> alt kat komşu. Bunun <gülüyor> zannetmiyorum. Ee, İzleyeceğini zannetmiyorum. Yani o işte adam zannediyorsun ki iyi bir adam. İşte hani buna yardım ediyor ya ondan sonra healing factorini alıyor falan ama. Meğerse adamın amacı başkaymış yani. Adamın amacı bütün Wolverine'in gücünü kendine alıp ondan sonra sonsuz yaşamakmış yani mesela herifin amacı. Adam hatta sonra şey çıkıyor işte. Silver Samurai çıkıyor yani. Yani böyle efektler falan çok kötü. Yani hani şeyden Origins'ten sonra bir efekt üzerine koyamamışlar filmin. Origins'teki efektlerle aynı yani. Yani Origins, Origins. Yani ben bir e, X... X-Title filminin Origins'ten kötü olabileceğini hayal bile edemiyorum X-Title film yani film. yani yani filmi derken der Yani X-Men film. X-Men filminin Origins'ten kötü X-Men filmi var X -Men tabii ki. X-Men filmi orijinden kötü ee, Wolverine'nin Origins'ten kötü olabileceğini hayal bile edemiyorum. Ne diyeceğim işte Last Stand o kadar iyi değil de yani. Hayır Last Stand yine şeyden iyiydi canım. orijinden. Origin'den iyiydi yani. Yani işte bilmiyorum. Oğlum <gülüyor> <gülüyor> yani Deadpool karakterini koyup. Yani şey, amasını diktiller ya daha daha ne diyeyim ben sana ya tamam işte yani Deadpool karakterini koyup en azından Deadpool karakterini koymuşlardı. Ee, Wolverine'de hiç karakter yok yani Wolverine şey filmi ben sana söyleyeyim The Wolverine ne The Wolverine böyle gitmişler ondan sonra e, yani şey almıştı daha doğrusu oradan yola çıkayım ondan kadın bir yerde bir ondan mu şey yazı almışlardı e, böyle film hem işte Batman and Robin gibi oluyor. Aha. belli yerlerinde. Bir yandan Hı? Cibuya yani veya evet. o kamp diyorlar ya. Kampin hmm. Türkçesini bilmiyorum. Ondan sonra yani böyle kötü karakterleri filmin Bildiğin şey gibi yani işte bir tane kadın var Viper diye bir karakter. O Viper Batman Robin'deki işte şey Uma Thurman'ın oynadığı neydi o? Poison Ivy. Poison Ivy gibi yani. O derece boş bir karakterle ha niye olduğu belli değil. Ondan sonra onun dışında başka bir karakter var. Kötü mü iyi mi ne bok yediği belli değil. Ninja işte. Ninja'ların başı. Ondan sonra Silver Samurai zaten işte böyle saçmalık yani o kötü. O efektleri kötü çıktı Ve şey bazen de ama şey olmaya çalışıyor film. Christopher Nolan Batman olmaya çalışıyor. Anladın mı? Ve böyle tutmuyor yani birbiriyle. Yani çünkü işte Wolverine'nin şeyini gör... Wolverine'ni tanımaya çalışıyorsun değil üzerine origin story gibi bir şey yapmışsın. Böyle bir onun karakter tanımlamasını yapıyorsun falan. As ama yani kötü bir tane kız var. Böyle yani güzel bir kız diyeyim. Japonya'da geçiyor. Niye Japonya'da geçti? Yani Japon e ağırlıklı bir şey göreceksin zannediyorsun. Ondan sonra... İşte adama Ronin diyorlar ama niye Ronin diyorlar? O Ronin'in altında doldurmuyorlar. İşte ne diyorlar? Bir isim vermiş ona. işte hatırlıyorum şimdi ismi. O ismi söylüyor ama ismin altında doldurmuyor. Hani her şey havada böyle. Japonya'da da buksuuk yerlerde bir Japonla yani Japonya hakkında ne kadar buksuuk şey varsa hepsini koymuşlar diye. Dizi. Şey diziyelim filme. İşte o şey seks otellerine gidiyorlar mesela. ne bileyim işte şeyine gidiyorlar ondan sonra köyüne, kasabasına gidiyorlar. Hani bu komik yani ninjalar var falan ama ninjalar beş far etmez. Mesela biz şeyle konuşuyorduk işte, bizim hala ee, ortak arkadaşımız bir tane. Onunla konuşuyoruz mesela, şey sahnesi var bir tane böyle. Sırtına ok dayıyorlar tamam mı Wolverine'nin? Fragmanda Hı -hı. da var bu da. Bütün ninjalar ok atıyor. Bu da böyle hala gitmeye devam ediyor falan tamam mı? Böyle şey Türk filmi gibi. Tüm böyle dayarlar okları ölmez ya, Aa, bu babam için, bu anam için girer girer, girer hiç bok olmaz <gülüyor> hala hareket eder falan. Onun gibi sıtını bin tane ok giriyor, ipli böyle çekiyorlar ipi gitmesin diye herif. Asıl volverini açmış pençeleri böyle yürümeye çalışıyor, tamam mı? Ulan... Bir arkasına dönüp ipleri Hayır, yani. şu şöyle hareket yapıp ip kesersin yani değil mi? Aa, sonra yani bunu yapamayacak bir şey yok, şöyle yapacak bıçakta kesecek arkadan önden yani, <gülüyor> kurtulacak. Bunu yapamıyor mesela, bir tane zehirli ok atıyorlar falan gidiyor, zehirleniyor. Böyle saçma sakçalar var filmde. İnsanın sinirine dokumaya başlıyor bir yerden sonra yani. Üzülüyorsun. Ha bilmiyorum ben izlemediğim için çok fazla yorum yapamıyorum ama. İşte izle ilk yarım saatini izle. <gülüyor> i̇lk yarım saati çok güzel film. Hani istediğin film ilk yarım saat. Hı hı. Ama ondan sonra dediğim gibi konu falan birden böyle dağılıyor gidiyor yani. Kim nedir, niçindir, niye öyle bir şey yapıyor, bunu, bunu niye vuruyor, ne oluyor falan diyorsun. Bir de herif yaşlanmış zaten. Ben ben biraz üzüldüm ya. Üzüldüm bak. Yani ne bileyim açıkçası hiç izleyesim gelmiyor. Ben kendimi Days of Future Past'te saklıyorum. Evet işte ama beni korkutan o. Volvin'den sonra ikten Days of Future Past'ten korkmaya başladı. Ya bilmiyorum Days Gelecekten of Future korkuyorum. Days of Future Past'ten viralleri hoş. Hani sen izledin mi ee, bu Trucks Industry'nin viral videosunu yapmıştı? yok izlemedim böyle e, bayağı hoş görünüyor birkaç tane böyle şey Amerikan tarihindeki önemli fotoğraflara işte sentinel e, hmm. photoshopla gitgi demişler güzel duruyor mesela şey e, sen de öyle eee John F. Kennedy'nin işte <gülüyor> başkanlığa giriş fotoğrafı e, da gayr yanlış hatırlamıyorsam arkada kocam. Yani işte bakalım, bilmiyorum ki İksp zaten hani herkesin de dediği gibi, e, Wallven'in en güzel kısmı zaten anası krediler arasında gösterdikleri kısım. Son, değil mi? Orada arası. bir day, Days of Future Past'a Past bağlıyor anası. Tam böyle şeyden direktörden geçerken bir arkasında şey adını söyle. E, ne Hayır hayır be, ne me Magneto, He. Magneto arkasında. Ondan sonra ön tarafından da bizim bir şey geliyor. Profesör Güzel gibi geliyor. Yaşlılarım. Ha yaşlılar. Ondan sonra biz sana ihtiyacımız vardı. Şey, mutantlar hep tehlikede. İnsanlar mahvettiler bizi şey oluyor. Bu da ki kaş kaldırıyor Days değil mi? Of Future nasıl yapacaklar acaba? Hani gerçek hikayesine uygun mu yapacaklar? Yapacak, yani işte geçmiş, gelecek, gelecek büyük temelde geçmiştekiden geleceğe giden Blade Future Past'in çizgi film yani şey çizgi roman versiyonunda tam olarak hatırlamıyorum ama exe'yi bir şey oluyor tamam mı? Bir koma gibi bir şeye giriyor. Hı -hı. Ve sadece Wolverine'le konuluyor. Hı -hı. Ama bu e, konuşan, e, komaya girmiş Icey bir işte şey, e, gelecekten konuş. Ha olaymış. Böyle yapacaktım. Yani ne yapacaklar, ne? Tebibliyorsun bilmiyorum. Icey'i geri getirecekler. Yani ben hani şey, e, hani viral teaser'ları hoşuma gidiyor e, Days of Future Past'ın ama şey, hani mesela Bishop'un kestini hiç beğenmedim. Çok böyle laçka bir zenci herif olmuşlar. Hı? Aslında Bishop'u hani e, The falan oynaması lazım. Öküz gibi bir herif. A, The Rock olur mu? Hayır yani vücut olarak. Ya, yani çok önemli değil bence. Onun. Yani sadece yani full şey boy fotoğrafını görmedim ama yüzüne baktığın zaman Hı. böyle minyon bir e, zenci herife Ne bileyim e, şeyler falan yapmışlar. E, sen söyle. Days of Future Past ya yani şey gelecek Posterle posterleri demiyorum da yine e, set fotoğrafları gibi hı hı. hani gelecekte hani bütün mutantlar ölüyor ya evet, evet. o işte ölüm mutantların e, şey artifaktlerine sahip bir e, şey yapmışlar bir e, fotoğraf gördüm ben işte e, sen söyledi. First Class'taki o Havok var ya, Havok'un göz <gülüyor> şeyi dur evet. sergileniyordu. İşte Manhattan'ın e, şey kaskı, kaskı sergileniyordu. Ondan sonra Pixie'nin işte şey kanadı hmm. sergilendi. Ya yani bilmiyorum benim en çok sevdiğim şey aslında X-Men First Class'taki karakterleri yani kesti e, oyuncuları tekrardan e, kullanıyor olmaları. Evet. Ben çok onu seviyorum. Ha yani X-Men Days of Future Past'in kadrosu yani acayip bir kadro. Evet. Yani bütün i̇şte kadro X-Men çok... kadrosundaki orijinal castler var. Hı. Yani şey Patrick Stewart'dan işte Surgeon hem orijinal var hem şey var. Şey gibi Star Trek eski yeni bir, bir kere böyle bir şey yapmışlar sen değil mi? <gülüyor> Eskileri var, yenileri var. Baya baya dolu, dolu bir Yani yeni ekip de, yani. X -Men ekip de çok iyi. X-Men First Cast'ın ekip de Benim için. kaygım şu olacak yani orada o kadar çok adam varken Tam hani hiçbirine odaklanamayacaklar. Ondan sonra havada kalacak her bence, şey. Bence bence karakterlere Hikaye... odaklanmayacaklar zaten. Hikayeye mi odaklanacaklar. Yani Brian Singer'ın bence Bence hikayeye odaklı gitmesi lazım. Karakter ne Karakterleri biliyorum zaten. Ondan sonra yenisini de biliyorum, eskisi biliyorum. 30 tane film çekilmiş. Daha ne olacak? Zaten X-Men First Class'ta karakterler çok iyi zaten. Göster şey tanıdık. Yani, yani benim yani... kaygım şu. Hani Brian Singer yani Sony filmi sürekli biliyorum, sanki biliyorum. film felaket. Yani bir tanesi Jack and the Giant... Jack and the Giant Slayer. Jack the Giant Slayer. Jack the Giant Slayer. Anasını... Bir sizde <gülüyor> Superman, Superman Returns yani. Superman Returns. Valla işte bakalım geleceği bir şey diyelim. Zaten Days of Future ne zaman geliyor? 2014 mu? 2014 galiba. Daha çok yani. var. Gelir elbet. Görürüz de. Gideceğiz yani. Kaçarı yok tabii. Kaçarı yok. Gidesin. Gidip göreceğiz. Bu arada beklediğim şey oldu. Ne oldu? Hobbit'in ilk bölümün extended Aha. versiyonu çıkıyor. Yani... Bir ne kadar ekstante olabilir diye düşünüyorum. 12 dakika uzunmuş. 12 dakika Bu sefer şey yapmamışlar. Adımı kasmamışlar demek ki. Şeye. Ondan sonra bunları koyamazsın. Bunları koyamazsın falan diye yapmamışlar demek ki. Koy anlasın satayım ne varsa. Ne bulduysan koy demişler. O yüzden ekstante 12 dakika koyabilir. de biliyorsun böyle bayağı. Bir saat falan. Bir tane abuk bir şey fark ediyordu yani. 3 saat 4 saat oldu. 4, 4 saat. Yani. Yani şimdi çünkü 12 kardeş. saat. Aşağı 12 dakika. Ondan sonra ekleyebilmiş beyefendi. Azmış yani aslında. Eksterniz sayılmaz bence ama... Oğlum o sen kafan rahat olsun. O 3 bölümde çıksın ondan sonra ondan bir, de bir de çıkartır. De full extended. <gülüyor> Uncut <gülüyor> çıkartır. Uncut. Directrice cut diye böyle e, artı 30 dakika. Her <gülüyor> film için böyle 45'er dakika dayan. Ama extended <gülüyor> üzerine ekliyor 30 dakika. Yani her film 12 dakika <gülüyor> artı 30 dakika falan <gülüyor> <gülüyor> tamam, ne be. Ekstra sahneler çektim. Canım sıkıldı. Attırdım <gülüyor> bile ekstra sahneler çektim. Adam da tekrar topluyor falan. Herif var ya Lord of the Rings Nate Hobbit'ci. Şimdi var ya o çıkar Hobbit'ten sonra ben bir de Silmarillion çekeceğim Silmarillion. falan. Silmarillion çekemez. Artık ne Silmarillion? Onu geçtim de asıl şey şimdi X-Tandive çıkarıyor e, ama X-Tandive'de figürlü versiyon çıkıyor. Hmm. Böyle şey kısmını yapmışlar. Oğlum bu, bu herifler bizi yani Nereye kadar sömürecek? Nereye kadar sömürecek değil abi işte. Hayatın bu senin. Dikilecek tavuksun yani. Ondan sonra <gülüyor> Böyle şeyleri seviyorsun. Mecburen alıyorsun. Yapacak bir şey Nereye yok. Nereye kadar sömürecekler bir şey. Sömürecek, sömürecek, Daha neler çıkacak bak. Adam tekli çok güzel figürlülü. Çok, tekli, güzel, çok tekli güzel figür Tekli figürlü e, setler, şey e, devirler çıkartacak. İşte Blu-ray'ler çıkartacak. Blu-ray'in sonra... çıkar işte. Ama mesela Blu-ray'in de şöyle bir fantastiği var. Mesela normal Blu-ray'i var. Bir de 3D Blu-ray'i var. Biliyorsun bir de oradan giriyorlar. Evet. Blu-ray'i alıyorsun. 3D 10 dolar yüksek. Ama 3D'yi alırsan hem 3 alıyorsun hem normalini alıyorsun hem de dijitalini alıyorsun. Hayır ama işte yanında verdiği şeyler farklı ya. Şu. Yani farklı figür değişecek. Ama i̇şte. her, her yenisini alacaksın zaten. Extend sonuçta mesela işte ikinci filminde Extended. Yani ha bak. Ben. Yani Dissolution of Hepsini Marvel. hepsini alacaksın. Bak şimdi. Tamam hepsi. Ben ee, aldım. Müziklerin efendiği duruyor bak. Hepsinin figürlü versiyonları. Hatta Two Towers iki tane var. Bir tanesi kapalı, açık değil. Bir tanesi açık. Duruyorlar orada, işte var böyle. Evet, çok aynen. güzel figürleri aldım o da Amazon'dan getirdim. E şimdi ne getireceğim çünkü. Ondan sonra anniversary edisin çıkaracaklar onuncu seyrede. Evet, accent. Anniversary Edition çıkaracaklar. Ondan sonra ne bileyim, bilmem ne bilmem ne. Gerard Tolkien'in bilmem. Ben de sen de çıktı da rahatlayalım <gülüyor> <gülüyor> Yok. Risto, şuraya bir yazı, elim yazacağım Risto. Evet bu arada listo, bu saygın listo. arkadaşımız beni hani e, kerçık adını çağırdığı için sürekli. gerçek adını çok seviyorum. E, listo, listo, sürekli sürekli böyle kesip biçip iş çıkartıyorum. Sana. Evet iş çıkartıyor bana. Neyse sonuç olarak e, işte o çıkıyor. Çok güzel figür yapmışlar bir tane yanında. Ondan sonra Amazon'a girdim yine canım sıkıldı. Shader'ları evet. güzel görünüyor şu anda Devol'da. Hmm. Fark etmez, izleyeceğim ya. Yani. <gülüyor> hani fragmanı falan çok önemli değil benim için. Nasıl izleyeceğim ya? Yani. Hani böyle fix yani. Yapacak bir şeyimiz yok. <gülüyor> mecbur, mecbur ya. Yani. Hayatımız mecbur. bunun üzerine kurulu, değil mi? Ne yazık ki. Allah. Ya yani. ben geçen geçen haftanın podcast'inde hani e, Veronica Mars izlediğimi söylemiştim ya. Evet. Şunu fark ettim yani 10 sene geçmiş değil mi? Evet. Yani 2002, 3, 4. ve önündeki mar sezon. Evet. Ama o 10 sene önceki hani, e, hani pop kültüründe... Yine dalga geçilen işte e, hani şey no. nerdler, geekler hani ağızlarına sıçıyorlar tamam evet, mı? 10 evet. senedir ne kadar değişmiş değil mi yani artık? İşte artık nerd power. Evet nerd power <gülüyor> ıı, moduna girmişiz. Evet. Kimse yani, hala ki geçiyorlardır muhtemelen e, dalga falan. Yani Ama tabii, hani, tabii geçiyorlardı da. Mainstream pop kültürünü ele geçirdik yani. Aynen. Ee, geçireceğim tabii oğlum. Bu işte çok var olduğunu gördüler de o yüzden. Yes. Bu adamların para harcayan adamlar olduklarını gördüler. Heh. Ondan sonra adamlar abanıyorlar şeye mecburen. Bu arada şeyi gördüm sen? Değil. Bak adam. <gülüyor> Amazon'da yine. Hı -hı. E, Dexter, full set. Bitiyor ya Dexter bu Hı -hı. sezon. 8. sezon bitiyor. Bir tane hemen yapmışlar ondan sonra tüm sezonlar diye collector yapmışlar bir tane çok süper. Böyle şey var ya Dexter'ın bir tane hani kan testi yapmak için kullandığı. onun bir tane böyle kafa var. Burdumda böyle kan suçuyor falan. ha Beyaz böyle. Evet evet. O beyaz kafayı yapmış, Tamam mı? Şöyle vücudunun şeyine kadar, omuzlara kadar. Şurasında ve bir tane çizik var. Bir tane hafif kan akıyor. Benme'de. Hiçbir şey yok başka. Ortası şurasında Dexter işte yazıyor sadece. O kafayı böyle çekiyorsun yukarı. Tamam mı? Bütün bu onun Ondan duruyor. kafanın içinde duruyorlar. Bir de böyle kitapçık çıkıyor. Ama tertem Böyle beyaz seramik beyaz yani çok hoş bir şey olmuş. Tabii bütün sezonlar ve beraber o aleti almak 380 dolar 380 dolar cik e, Ama tabii işte teminler. Tabii Amazon'dan sipariş edeceğim. 30-30 dolar Ondan sonra gümrüye takılacak çünkü 380 dolar. Takmıyor olur Hani limit var ya. Limitten limitle alakası yok. Amazon'dan aldığı zaman verdiği zaman 30 doları. paşa paşa kapına kadar geliyor. Gümrüye takılıysa Amazon ödüyor. Hayır şey yok mu oğlum yürütüş siparişlerinde bir... Fark etmez şey takılıyor tamam mı Amazon ödüyor. Hı. Çünkü şey olarak gönderiyorlar, e, DTP olarak gönderiyor, duties and taxes paid diye, Ondan sonra öyle gönderdiği zaman sana DHL'den mail geliyor, İşte bu böyle bir şey geliyor sizin için, şu evrakları biz gönderin, yani evrakları değil, senin işte beyanname yapıştır. içinde şu vardır diyorsun, yazıyorsun, Hı. adını söylediğini yazıyorsun, bir de kimlik fotoğrafı bir şey çekiyorsun, fax diyorsun, herifler onun işlemini yapıyorlar, ertesi gün getiriyorlar sana. 5 para ödemiyorsun. İyiymiş. İyi tabii. Ben i̇stediğimiz, bunları... i̇stediğimiz kadar alabiliyor muyuz peki böyle? Vallahi ya Çünkü yurt dışı siparişlerinde işte aile bilmem kaç dolarlık bir limit yok mu? O ayrı. O, o ayrı bir şey. O herhangi bir yerden sipariş ettiğinde 75 euroyu geçerse ha. patlıyor. Amazon'da bu işlemiyordu. Amazon böyle bir iş yapmış ama şöyle bir şey var. Amazon'da mesela bazı ürünlerde e, sana şey diyor. E, 30 dolar şimdilik veriyorsun. Ama diyor ki artı bir de mesela işte 50 dolar import e, parası alıyor sen. Import, deposit falan öyle bir şey oluyor. Ondan sonra e, ve şey diyor. Diyelim ki 50 dolar alıyor. Sana geldi buraya. Ondan sonra Hı -hı. E, yapılan işlemler 50 doların altında kaldı. 50 doların altında kalırsa sana, o üst kısmı sana geri ödüyor. 50 doları geçerse sen ekstra bir para ödemiyorsun o üst, üstüne geçen kısmı Amazon ödüyor. Yani ben şimdi 50 dolarlık bir şey almak istesem yine böyle bir 50 dolarlık gümrük işlemi olsa bir de üstüne fiyat önemli değil aslında işte üstüne... fiyatından çok şey önemli alıntıya. Aldığın, getirmeye çalıştığın malzeme ve boyutları önemli. Belli bir boyutu geçtiği zaman üstüne mesela diyor ki import parası da ödemen yani şey İtalyan şey parası da ödemen lazım. Çünkü o gümrükte alıntıya yani daha önce heriflerin büyük bir dijital bir anlaşması var. Tamam hı hı. Ee, Şu kadar şey kadar mesela malzemelerde işte ben parasını ödüyorum, yani şey parası ödemeyeceğiz sen ödüyorsun sen, böyle bir anlaşmaları var herhalde. Ee, bir üstünü geçersen o zaman oradaki yaklaşık ücret ne kadarsa onu sana çakıyor. Tamam, ben şimdi Amazon'dan tam 50 santimlik Garmin büstü sipariş ettim. Tamam Ettin. Tamam mı? Fiyatı da atıyorum 300 dolar. Tamam. Şimdi bunun shipping'i var. Var. 30 dolar. 30 dolar. 30 dolar gibi bir şey oluyor yani genelde. Tamam şimdi bunun Ama şeyde yani import, export bilmem işte bilmiyorum ki orada çıkıyor. Yani sen onu ekliyorsun sepetine. Ondan sonra checkout'a basıyorsun. Checkout'ta sana işte böyle hı. soruyor işte falan. Ee, Amazon ne no, işte o Global delir mi en hızlısını hı hı. seçiyorsun yani. En hızlısını seçiyorsun sence ki şu kadar shipping var. Hı hı. Bir de işte duruma göre altına import parası da şu kadar diyor mesela. Yani Mesela ben bir kere şey bakıp işte Xbox getireyim diye baktım. Hı hı. Mesela. Xbox getirebiliyorum. Ondan sonra işte 300 dolar Xbox tamam mı paketi? Hı hı. Ee, diyor ki altına işte 30 dolar da shipping diyor hı hı. mesela. Ama bir de mesela 100 dolar da import parası verirsin. Aha 100 dolar. Evet. Ya sana mesela böyle işte 430 dolara falan geliyor diyelim. Ama 430 dolar bir şey Benim anlamaya çalıştığım de. şu. Ben mesela... Amazon üzerinden sipariş verdiğim zaman bir üst limit olmadan sipariş verebiliyor muyum o shipping port ıvır zıvırını ödediğim süre? Verebiliyorsun tabii. Evet. Yani yani ben ama mesela Amazon'un kafayı sıyırdım. Kafayı sıyırdım. ürün olması lazım tamam. orada. Hangi Kaf Kafayı sıyırdım. Amazon üzerinden dedim ki ben e, 15 tane dizinin full sezon setlerini ha. alacağım. Al, al. Tamam mı? İşte bana 1000 dolar mal oldu. Yani hiçbir şekilde devlet dokunmuyor diyorsun. Yani dokunuyor canım dokunuyor da e, Amazon ödüyor senin yerine. İyi Deneyebilirsin mi? istiyorsan. Deneyelim mi o zaman? Çünkü <gülüyor> hani Türkiye'de sonuçta bir atıyorum, figür alma'nın maliyeti adam geliyor, gömme var, işte marjı var, evet, sınırları var. Evet evet ben baktım var, ona, ona. sonra şey değil yani. Şimdi bir kere şöyle bir şey var. ki Amazon'un kendisinin sattığı ürün olması gerekiyor. Amazon'da başka satıcılar var ya. Hı -hı. Amazon'da başka satıcılardan alamıyorsun böyle bir şey. Çünkü onlar için geçerli. Bu Amazon'un kendi e, sold and işte fulfilled by Amazon ne yani o şey dedi Amazon olması gerekiyor. E, bu bir ikincisi. Amazon çok fazla. Figür ...figür satmıyor ne yazık. Hep başkaları satıyor Amazon'un figür. Ee, sattığında almaya kalkarsan yani aynı fiyata geliyor ya. Çok bir şey fark etmiyor. 50 lira falan fark ediyor yani buradan al. Yani orada alırsan buradan arasında 50, 50 lira fark ediyor. 50 lira 50 liradır oğlum. 50 lira liradır ama yani çok da bol zahmete de değmez. Diyorsun. Değmiyor Bazı şeyler değmiyor. Ama mesela işte oyun alacaksın diyelim. Mesela işte pederinle haberini koy, koymuşsunuz, koyduk ya. Batman Arkham'ı Arkham olacaksın. Mesela, orası, mesela işte Amerika'ya özel Collectors Edition var. Eşek kadar. 120 dolar. İşte onu mesela 120 dolara basacaksın. onu alacaksın. Ondan sonra 30 işte bildireceksin. <gülüyor> büyük ihtimalle 150 dolara falan. Tak gelecek. Diğer takılsa bile. Şu kadar yoktu. Kocaman. Takılsa bile. Yani İçeride diyecek ki böyle böyle. Hatta ben şey yaptım. E, iki talimat verdim? verdim. Hayır. iki talimat verdim. Hı hı. Bir tanesi o an gelen ürün için. Bir tane daha talimat veriyorsun. istersen O böyle gelen ...Amazon'dan böyle gelen bütün DHL ürünlerinde sana artık sormuyorlar bile. Ya benden ekstra evrak bile istemeyecek artık. Ben öyle gönderdim, tamam diyecekler. Bize ondan her sefasında geçecek otomatik. İyiymiş. İyi tabii ben Skyrim'i aldım ya. Evet, kocaman. Kocaman, eğer ağlı gayrim sonra Collectors Edition'i aldım ya. Evet. O yüzden Amazon'dan Collectors Edition'i alabilirsiniz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> yani hikayemizin e, özü bu. Özü bu. <gülüyor> Ama ee, figürü almayı denemedim bilmiyorum. Benim arkadaşım şey kulaklık getirdi aldı. aldı. Şeyler var ya Terminal Take Van'dır. Hmm. Profesyonel kulaklıklar var ya onlardan aldı. Tak geldi hiç. Sorun çıkmıyor yani. Hmm. Konsol aldı lan bir tanesi. Amazon DE'den Almanya'dan. VU hmm. aldı işte. Tak geldi. Hem de o normal postayla aldı. Şeyde de aldı. DHL'de Yine sıkıntı çıkmıyor. Mesela. Bilmiyorum yani ben bu tür yurtdışı alışverişlerinde at. E, devletin parmak atması konusunda bir çekişim şey var. Yapacak bir şey yok oğlum. Adam parmak atacak tabi. Buradaki satıncıyı korum koruması lazım. Burada satılmıyor abi. Ne e bana ne satılsın? Satsınlar arkadaş. E satsınlar buradan alalım. Satana da laf ediyorsun. E satana da laf ediyorum çünkü yani satanda yani parmak değil kol sokuyor. E öyle ama ne yapacaksın ona da devlet sokuyor çünkü. Devlete de biz soksak da Onu <gülüyor> <gülüyor> Şşş, Bir şey geliyor Müsip'e. <gülüyor> Oha drone. Roket geliyor. <gülüyor> dediğin için. E, anlayacağın öyle işte yani. Biraz bu işlere de e, bulaşmışlığımız var. Çok uğraşmadık çünkü. Aslında. O yüzden yeni konsollardan bir tanesini de direkt Amazon'dan getirebilirim. istesen kafayı yıksam. Ya ben aslında... Almak istiyorum ama şu anda e, koyacak yerim bile olmadığı için. Neyi almak istiyorsun? Yani böyle gülüldüm falan Koyacak yerim bile yok. Benim yerimde doldu. Mesela boldu. ben çizgi roman <gülüyor> almayı da bıraktım. İyi yaptın. Çizgi roman da çok bela. Çizgi roman almayı da bıraktım. Çünkü bir e, hani bak, gidip almaya zamanım bile yok. Evet. Hatta dijital okuyacak zamanım bile yok. Çok üzülüyorum senin için. Bence üzülmelisin. Ben de üzülmesem. Sen de üzülmesin. Kim, Kim üzülür? Hiç üzülmermişti. <gülüyor> Yeminle bunları, bunları aratıp aratıp şey yaptır. Neyse. Ay ay şöyle güzel bir dolabın olacak? Işıklı işte. Onlara böyle koyacaksın içine. İşte önce benim bir okay. e... Evet abi. Ev, ev yani. bunun lazım. Onun koyacak bir ev ev aslında. Sonra onun içerisine de bir tane dolap, dolapın içerisine. Tabii. Ev evet çıksam zaten bütün ev, bütün böyle ev buradan duvarı ha. böyle raf yapacağım. Herhalde oğlum ev evim olsa şey o Iron Man Iron gibi mi? He <gülüyor> Iron Man şeyi. Iron e, Man gibi sıra sıra raf yapacağım. <gülüyor> onları böyle ışıklı ışıklı dizicem böyle. Aynen. Oğlum oğlum Iron Man 3 şey eee markete marker ki. Ne güzeller ya. Hatırlatma, hatırlatma onları bana. <gülüyor> bana onları hatırlatma. Ya aslında ya. birazcık daha şey yapsalar, benim hani filmden çok beğendiğim birkaç tane model daha vardı ama onları yapmıştım. Yaparlar, yavaş yavaş çıkartırsan merak etme. 100 tane figür, 100 tane figür var orada filmde. Aslında 100 tane armor var ve onların hepsi çıkacak teker teker. Bir tane sentriyum ve ne böyle şey altın tane armor gördüm mesela. Evet, yani. evet. Yani onların hepsi gelecek, merak etme. Nasılsın? <gülüyor> Yeah. Bu şey işine ne diyorsun? Ne işine? Ee, Tory'da Loki'nin sahnelerini arttırıyorlarmış. Ya geçen hafta da konuştum. Hani şey büyük ihtimalle o Comic-Con'daki Loki. Oradan biliyorsun. Olay, evet. Olayın yüzünden artmışlar diye düşünüyorum. Loki, Loki güzel bir karakter ya. Yani Loki çok iyi bir karakter. Yani oynayan Elif çok. Evet oynayan adamı. O yüzden bence arttırıyorlar. Adam süper oynuyor hakikaten. Evet. Yani gidip boynuna altıysın gelip. <gülüyor> Canım benim. Nasıl oynuyorsun be? Daya da güzel yiyor. Daya Dayadık. Hulk'tan <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> özellikle. Çap, çap, çap. Pony God. Pony God. Orada ses çıkartması çok komik. Evet. Yani. Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şeyle ilgili konuşmuş muyduk biz ya? Neyle ilgili? Batman, Man of Steel. Batman, Man of ile ilgili konuşmadık pek. Şöyle bir geçti dedin ama. Şöyle bir geçtik galiba. Ben de net hatırlamıyorum ama. Yani Man of ile ilgili konuşurken şöyle bir değindik. Yani Batman'de Batman vs. Superman olacak? Batman'e Superman olacak? Ben tam olarak hatırlamıyorum başlığında ama yani Dark Knight Returns kafasında olacak sanki gibi geliyor bana. Dark Knight Returns olacak. Artı ilginç olacak ya çünkü yeni Batman'i gösterecekler. Evet. Ee, böylece Batman Re reboot'u yapmak zorunda kalmıyorlar aslında mesela. Yani bilmiyorum ben e, hani yani çok da... heyecanlıyım aslında e, Batman-Superman filmi konusunda ama yani şey çok ayrı bir kafada Man of Steel'le ne olan yüklemesi. Yani tamam işte, i̇llaki ne olan unut işte. evet Nolan unutturacak bir şey yapmaları gerekiyor. Çünkü genç bir Batman olacak herhalde. Hani çok böyle yaşlı Batman olmayacaksa. Ya yani illaki genç bir Batman. Ya yani şimdi genç bir Batman olursa zaten şey olmaz. Dark Knight Returns kafasında olması mümkün değil. Ee, ama Hani yaşlı bir Batman'de koyacaklarını zannetmiyorum. Çünkü bir tane Batman Sonra... koyup bir hani 10 yıl bir ekmeğini yiyelim. Evet evet öyle olması lazım abi. Justice League falan nasıl çünkü olacak? Çünkü Henry Cavill kaç yaşında? Henry Cavill götürür daha. Evet Henry Cavill daha 30'larında bir yalan. He, yani. Ama işte Batman'in de öyle bir şey. Batman'de yani 5 yani yaş büyük olsun öyle adamdan. Yani bilemedim. Şimdi işte e, spekülasyonlar var şu Batman'ı. Şu oynayacak, oynayacak olacak, olacak. Ama ne bileyim çok böyle Aa, bundan Batman olur diyeceğim bir adam çıkmadı yani. <gülüyor> bundan Batman olur sen Batman <gülüyor> benden olmaz <gülüyor> sen onu bırak da Batman böyle ağzın yüzünü kıracak mı Superman'in bence bu yüzünü kırdırmazlar kırdırmazlar mısın? Cık. niye ya? Yok. Ee, çünkü o zaman bir şey olması, olması gerekiyor şimdi Batman sonra şeyin Superman'in e, Yıllar önce kaybetti babası gibi oldu. Ha, şimdi bak, e, Dark Knight Returns'de... Batman ağzını yüzünü kırıyor. Superman, tamam. tamam mı? Tamam evet. mı? Hatta Comic Con'da o e, general, evet. Zod, yok general zot değil de hani tane zincirif çıktı bir şey okudu. Ha, evet okudu. Evet. Okudu şey işte Dark Knight, Knight Returns'tan. Evet. Tamam mı? O Batman Batman ağzını sıçttıktan sonra e, söylediği şey, hani onun okuması acaba hani direk ona göndermemiş. İşte mi? bu ton da olacak falan dedi. Yani, bu ton da şey. olacak falan filan dedi. Hani gerçekten sıcak mı Batman Superman nazarı? Onun işte bugün şeyin dinledim de Kevin Smith'in muhabbetini dinledim de Kevin Smith de şey, şey muhabbeti yapsak işte Batman çıkacak işte Ondan sonra bu kadar Metropolis'in ağızda sıçtın Ben de senin ağızda sıçacağım falan böyle <gülüyor> ha? Onun muhabbetini yapar böyle Ondan sonra işte Batman Metropolis'i Yerle bir ettiği için Superman'i cezalandıracak falan <gülüyor> <gülüyor> insanı öldürdün Karanbol'de bir tane adamı yok ki şey yapacaksın diye General Zot'u yok edeceksin diye Bütün insanların ağızda sıçtın Ben de seni yembutayım da gör falan diye böyle Ondan sonra Superman de çıkıp diyecek ki sen ne biçim Batmansın? 8 sene emeklilik mi olur? Baba ben daha yeni geldim uzaydan. Bilmiyorum ki buralar neler falan <gülüyor> Ya da Batman Lex Luthor'la bir olup Superman'in ağzını ağzına vuracak ağzına, belki. Bilmiyorum ben aslında... Lex Luthor ona böyle zırh yapıyormuş. Sen bunu Hı. giy Batman. Aha, çok süper. Oo, zırh dedin de o zaman... Şey fışkırtıyor böyle. Kripton havası fışkırtıyor. <gülüyor> Ben zırh dediğin de e, Kingdom Come Kingdom serisinde üçüncü, dördüncü de herkes zırhla çıkıyor. Of aslında tekrar okuyorsun bakayım Kingdom Come ne güzel hikayeydi Elektros çizmiştir Ben bilmiyorum ki. Hayır hikayeler sever. Kingdom Come çok iyi. Orada de işte son şeyde herkes zırhla. Hmm. Aslında Kingdom Come şöyle güzel bir animasyon yaptı. Niye yapalım? Çok ciddi bir... Olsun abi. Dark Knight Trance yaptı. Gayet güzel oldu. Dark Knight Trance güzel oldu da çok şey oldu tabii. Çocuk, çocuksu yaptı. Yok ya. O kadar çocuksu değil Ben değildi. çok sert hatırlamıyorum. Çok karanlık değildi ya. Yani bilmiyorum. Of. Aslında Electros'un bütün animasyonunu ne ya, Acayip bir şey olurdu o zaman. Düşündün Düşünü mü? Düşünüyorum da. Çok acayip oldu ya. Yani. Sen çok düşünüyorsun. <gülüyor> ben biraz düşün. düşünüyorum. Yaparlar. Zamanla hepsini yaparlar. Resto. Hiç merak etme. <gülüyor> Zamanla hepsini yapacaklar. Çünkü yapmak zorundalar. Yani çünkü Marvel'ın da bir yerden sonra götü kalkacak. Hatta kalktı bence. Yani onu indirecek bir şey yapması lazım. DC... Yani bir biliyorsun ondan sonra ne derler ona? Nasıl bir şey oluyor? Biliyorsun karşısında bir şey olması lazım. Ya bu arada hani en son çıkan e. hmm. en son çıkan işte şey neyden söyle e, DC Direct to DVD e, animasyonu Neydi? Flashpoint Paradok izledin mi? Yok izlemedim. Aslında Flashpoint paradoksu izleyebilirsin. Çünkü Flashpoint yeni 52'ye sebebiyet veren hmm. olay. Ee, yani acaba bir sonraki animasyonları yeni 52 mi olacak diye merak ediyorum. Yani yeni 52 desen hani bir sürü story arc var ama Justice League'den devam edebilirler gibi geliyor bana. Yeni 52'ye gelene kadar Wonder Woman var. <gülüyor> Wonder Woman aşılamaz bir e... engel. engel. Sırf bu yüzden yapamıyorlar hiçbir şey Al Jordan. Ya bilmiyorum. Ben çok bok atıyorlar Green Lantern filmine de. Bence hani bir sequel ya da hani Green Lantern Söyleyeceğin serisine... şeyi iyi düşünüm söyle. Söyle. <gülüyor> Yani tüm françayzını devam ettiremeyecek kadar kötü bir film değildi bence. Ne? Yanlış cevap. Hani ne kadar para kaybetti bilmiyorum. Bence çok para kaybettiler. Ayrıca film çok kötüydü. Yani tamam film iyi, çok iyi bir film değildi. Ama çok öyle herkesin üstünü kustuğu kadar da kötü bir film değildi. Eğlendim ben izlerken işte. Şimdi... Abi yani kötüydü. <gülüyor> Bakalım şimdi ben şeye bakıyorum. Kötüydü kötüydü lan. Berbattı. Box Office, Mojo. Bir kere süper yani kötüsü kötüydü ya, film. Tamam, Paralax çok kötü karakter. Kötü çok kötü karakter, ama. karakter abi ben sevmiyorum öyle karakterleri. Yani Hal Jordan'a işte e, Ryan Reynolds'ın oynadığı Hal Jordan'a çok laf açlar. Laf atacak bir şey yoktu ki. Çünkü adam, elin, adamın elindeki malzeme o. Daha iyi bir malzeme yoktu ki adam elinde ne yapsın? Ya Sinirleri şey falan H kötüydü yani. E, Ryan Reynolds demişken bu sen söyle. R.I.P'di. Evet. O da çok kötü O da çok kötüymüş. Öyle diyorlar. Ben çok, çok bekliyorum. Kötüydü. Büyük çok. Ben en son fragmanı sevdik. Yani en son fragman çıktı işte. Görsel efektleri çok kötüydü. Evet. En belki. son fragman çok kötüydü. Yani bir önceki fragman biraz beni heyecanlandırmıştı. Ama en son fragmanı seyredince dedim ki bu ne lan? Otururum. Men in Black sederim bir de daha iyi. Zaten öyle bir yorum okumuştum. Yani e, RIPD'nin kötü olmuş. Çünkü Amerika'da çıktı. Evet, daha çıktı. Batmış Amerika'da. Evet. E, hani başarısızlığının sebebi iki sebebi var diyorlardı. Biri yeterince Men in Black'e benzememesi. İkincisi, i̇kincisi de Men in Black'e çok benzememesi. Evet. <gülüyor> yani... Ya bir de abi neydi? Jeff Daniels mıydı herifinde? Evet. Yani adamın böyle filmlere ihtiyacı yok ki aslında ya. Mesela oh, bir, tane, bir tane başka filmi geliyor herifin. Gördün mü? Seventh Son mu? Öyle bir film. Yok. Böyle işte orta çağda mı bir yerde geçiyor böyle. Büyü, bu şeyler, yaratıklar falan filan var. ama sonra bu Elif'te de haşlı şey gibi şey böyle. Hı -hı. Bir tane bir çocuk var falan. Ya şimdi bak bu arada... Yaratıkları böyle. öldürüyorlar falan. Böyle bir şey. Avcı bir herif yani. Ee, Neymiş? Şey... Green Lantern, yapım maliyeti 200 milyon dolarmış. E, domestikte 116 milyon dolar yapabilmiş. Uluslararası da 103 milyon dolar yapmış. Toplamda 120 Son milyon geçmiş. dolarla 20 milyon dolar e, kar etmiş. Yani yapım maliyeti 200 milyonsa işte marketin bütçesi de bir... E, 10 milyon dolar olsa hani zar zor. Zor bitirmiş yani. Zor evet. kurtarmış paçayı. Yalnız kurtarmış. Green Lantern 116 yapmış Domestik'te. Pacific Rim 116 yapamadı ya. Ay Allah'ım ya sinirim tepeme çıkıyor. Ya Pasifik'im herkes için değil ama. Sıçacağım ya. Ha bilmiyorum ben ara sıra. Green Lantern mi herkes için ama Green Lantern'ın hani bir şey var, adı var, sanı var. Tabii kim var? Ryan Reynolds. Ryan Reynolds var. İşte Green Lantern karakteri zaten bilindik karakter. <gülüyor> i̇şte e, süper kahraman <gülüyor> filmi. Dererim, Neyse hiçbirini hiçbir bana hiçbir <gülüyor> hiçbir şey yapamaz. Dererim, dererim. Kabul et kabul ettiremez. Kabul etmem böyle şeyleri. Bu arada ikincisi gelecek zaten. Pacific Rim 2. Yani Pacific Rim 2 gelene kadar bence e, boy 3 istiyorum ben. Hellboy 3 çeksin şu herif. Hellboy, Hellboy 3, 3 çekmeyecek, çeksin, çekmeyecek rahatlayalım. abi. Abi çeksin bitsin ya. Üçleme yapsınlar ya. her da üçleme yapıyorlar. Çekmeyecek Paranormal Paranolma aktiviti 5-6 çekiliyor ya. Paranormal aktiviti 5-6 niye çekiliyor biliyor musun? Biliyorum çünkü mal diyor herkes. Hayır abi. Abi 2 milyon dolara mal ediyorlar. Çıkartıyorlar işte 50 milyon dolar yapıyor. Oh. Neyse ne yapıyorsun yapsın ya. Ama sonuçta çekmedi daha biliyorlar. Ama bir boy yapmaya çalıştığınız şey. zaman işte 100 ya, milyon doların bana, altında mal edemiyorsun. Ya. Yapsın bana ne ya. Allah Allah. Bunca zaman verdiğimiz paraları saksınlar. <gülüyor> Sıçerim böyle bir şeyi. Her boyut istiyorum. Del Toro'dan her iç istiyorum abi. Bu kadar basit ya. ya Ron bir... Perlman, boy Del Toro. İstiyorum bu adamı. Bir araya gelsinler. Helbo 3 yapsın. Pacific Rim'i yapar zaten. 2 sene sonra yapsın. Şimdi zaten Godzilla'nın yenisini çekiyorlar. O yüzden Godzilla aradan çıksın. Ne kadar kötü olduğunu tekrar göstersin kendine. <gülüyor> Ki Pacific Rim'in değeri anlaşılsın. Pacific Rim 2 çıksın işte o sırada. Her boya tokat gibi şey Şey Helbo'yu diyorum. Şeye Godzilla'ya tokat gibi cevap. Pacific Rim 2. <gülüyor> ben Golden Army'i bitiremedim. Golden Army'i bitiremedim derken. Ben 2 Army... kere izlemeye çalıştım. <gülüyor> Golden Army zaten yarısından sonra kendini bitiriyor. İşte ilk kere izlemeye çalıştım. Yani. Ve ikisinde de ortasında uyuyakaldım. Ve sonuna bilmiyorum nasıl atıyor. İşte o yüzden Thor Dark World'ten korkmamız gerekiyor. <gülüyor> Çünkü orada da elfler var. Yani bu Dark Elfler işi bozuyorlar abi. Her boyda da dar vardı. Yani Golden Army'de ne oldu ya? işte bir çocuk hikayesi var orada. Tam bir tane böyle şey yumurta şeklinde altından bir ordu var. Ya tamam. hayır canım işte bu elfler de insanlar zamanla savaşıyorlar. Elfler insanlar mı? Elfler insanlar galiba. Neyse neyse. Elfler hani insanlar zamanla savaşıyorlar. Çok güçlü bir Orta ordu var. Elf, Elf kralı da bir tane böyle şeylere nomlara cücelere hmm. bir tane şey yaptırıyor. Golden Army yaptırıyor işte. Anası, yenilmez bir robot arm şey yaptı, orada yaptırıyor. Onu böyle kafana taktığında şeyde kontrol ediliyorsun. Tamam. Taçla. Sonra işte onları yeniliyorlar. yeniliyorlar. Anasıl o armiyi kaldırıyorlar dolaba. şeyde saklıyorlar o taçı. Sonra işte bu elflerin ondan sonra yeni prens, prensi geliyor. İşte ben hepinizi ele getireceğim Elfleri tekrardan kral şey yapacağım deyip o taçı kullanıp işte armiyi ele harekete geçirmeye diyor falan filan. Hellboy da hüyt diyor böyle. Evet, sonra army harekete geçiyor. Geçiyor, her boyu dövüyor hepsini. Nasıl yani? Bir kişi bir orduyu mu dövüyor? Ya yani bir kişi bir orduyu dövmüyor çünkü işte bu kafasında ya Taç. şey Elf'in. Sonra Elf'i dövüyor. Sonra Taç'ı kafaya mı takıyor, ne yapıyor? Bir şey yapıyor. Ben de tam hatırlıyorum lan. Yani sonunu tam hatırlamıyorum. Bir şekilde yok oluyor army. Şeyi patlatınca galiba veya kırıyor işte elindeki o Danı gibi eli var ya. Hı. Onda böyle tıp patlıyor galiba. Şeylerde yıkılıyorlar işte, Parçalar ayrılıyorlar. Büyük bozuluyor yani. Büyük bozunca golemler gidiyor. Evet, kesinlikle kesinlikle hatırlanmıyor işte ne yazık ki böyle ben sanki o hani bir babasıyla bu yani kral elf prens elf'in bir didişmesi var babasını var var öldürüyor evet. mu ne öyle bir şey diyor değil mi galiba evet. en son oraya yatıyor <gülüyor> i̇şte. hani uyuyakalmadan bahsetmişken <gülüyor> e, şey e, Harry Potter hangi filmdi hatırlamıyorum ikinci ya da üçüncü film yani ben Harry Potter serisinde ben izlediğim, Harry Potter... izlediğim ilk film İkinci filmi de izledim galiba. Ee, ondan sonra 3, 4, 5, 6'yı izleyip izlemediğimi hatırlamıyorum. Sonra işte yedinci filmin işte e, ilk part 1, part izledim. Ki beğenmiştim ben part 1, part 2'yi. Allah Allah. Evet. Ama o aradaki filmlerde de çok böyle komik bir deneyimim var onunla ilgili. Ben izleyeceğim diye tamam mı? Yıllar önce işte e, bilgisayara taktım, bilgisayardan izliyorum ve kalmışım. Peki. Tamam mı? uyandığım zaman tam böyle uyuduğum noktanın birazcık daha ilerisinde uyanmışım. Meğer noktaymış tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Bir film yani atıyorum sallıyorum işte 30. dakikasında uyumuşum. <gülüyor> film bitmiş. Baştan başlamış. 31. dakikada uyanmış. <gülüyor> Çok başarılıymış. Çok komikti yani. Harry Potter filmlerini ben de 3 film falan izledim herhalde. Ondan sonrasını izleyemedim. Yani çünkü dayanamadım. Sonraki yani, yani son iki film iyiydi. Son iki evet. filme de dayanamadım. Ya son son iki film ya böyle bu Harry Potter'daki e, bu bu Shakespearevari atmosfer yani bu karakterlerin böyle zaten İngiliz karakterler. Işte. Ama böyle konuşmaları, diyaloglar, böyle çekimler ondan sonra böyle geldi gerdi böyle. O yüzden bıraktım izlemeyi. Ya özellikle 7. bölüm part 1 ondan bir önceki film zaten bildiğin şey filmi o. Romantik komedi filmi. Ondan bir önce biliyorsun. Çünkü bir hı evde mi? geçiyor. Ya hayır zaten hikaye kötü yani. Yani hikaye zaten şey üzerine kurdu. Bir evde geçiyor. Bunlar saklanıyorlar ya. Hı hı. Bir evde bu şeylerin <gülüyor> evinde geçti. Weasley'in. <gülüyor> i̇şte onların evinde bir tane bir evde geçiyor. Hı. Kocaman. O evde işte bütün Hermione her her mayone it, o işte, her mayone farklı, onların böyle o şeyle Harry Potter'la işte her mayone arasındaki aşk mı nedir böyle, veya bilmem başka biriyle arasında bir aşk hikayesi. şeye benziyor bizim. Bu Türk dizleri var ya bir evde, bir evde geçen ondan sonra herkesin bir Baba aşık olduğu. <gülüyor> Baba evi falan değil ya. <gülüyor> Bu işte saçma sapan şeyler var ya. Aşkı memnun mu ne? Bilmiyorum. Ya böyle işte eski Türk evinde böyle kimse evden çıkmazmış ya işte. o uşağı severmiş. Şey, uşağı severmiş. Yani, hizmetçiyi severmiş. Hizmetçi genç oğlanı severmiş. Ondan sonra genç oğlan aslında kız kardeşine aşık falan. Böyle saç bir şey vardır ya. <gülüyor> Onun gibi bir... Şey, tamam. yani ben o da filmini hiç izlemedim. Kitabını da bir yere bıraktım zaten. Sonra son filmi şöyle bir izledim. Aa, aferin dedim, kapatmayın. Ben... Ağır geliyor bana, dayanamıyorum. Kitap olarak herhalde ilk dört kitabı okudum. Zaten sonra en eğlencisi, ilk dört kitap bence. Sonrasını sallayıp... den itibaren çok ciddi ağırlaşıyor kitap. İşte uzuyor bile, uzuyor. Anlatıyor da anlatıyor. Ondan sonra çok böyle ağırlaştıktan sonra bayağı bir baydım, okumadım. Okumasan da olur. Zaten filmini çektiler. <gülüyor> Bilmiyorum ama e, Harry Potter, Harry Hayriptır güzeldi yani. Kadına zilyard dolar kazandırdı. Kazandı. Şimdi şey tema parklar bilmem neler. Ha, yani oradan buradayız. götür işte. Ha. Çok başka bir şey yapmadan. O kadın, o kadın herhalde torunun torununa kadar hiç şey derdi olmadan. Değil mi? Evet. Bir Harry Potter yazdı neler oluyor. Aynen. Ama önemli şeyler bunlar. Yani sen, sen bir ben bir Harry Potter yazamıyorum. Evet maalesef. Kadının var mı bir yeteneği demek? Harry Potter. Harry Potter, patır patır. Evet, şimdi Ağustos'un ortasındayız. Gamescom var haftaya. Evet. Biz yine evimizdeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Gidemiyor. Evden takip edeceğiz. Evden takip edeceğiz. Ya zaten evden takip etmek daha iyi biliyor musun? Herkes diziyi. Suyu... Tabii canım. Yani orada şimdi ona koşuyorsun, buna koşuyorsun bir kalabalık bir böyle güruh var ara sıralara giriyorsun bir şey göremiyorsun falan evden ne açıyorum internetimi bütün film. Diye herkes bütün dizileri şeyleri yani. görüyorum. E, film. Benim yerime girmişler kuyruğa zaten. Fragmanları görüyorum. Ha. Ondan sonra hands-onları görüyorum. Bilmem nereye görüyorum. Eee, ne gerek var orada onları uğraşacağım. Bir de elin da dolu orası. Allah, Alman ergen de hiç çekinmiyor. <gülüyor> Öyle sivilceli sivilceli gezi ortalıkta var ya inanılmaz. Her şey Almanca zaten. Evet. Hiç, bok, hiç bok anlamıyorsun. Baş evden iyi evden. Evet. <gülüyor> Şimdi zaten Xbox, Xbox vermeye başlar şeyinden. Kendi hmm. live'ından maybundan. Live oradan da izleriz. Oh, tüm içeriği görürüz deyip kendimizi kandırmak. Evet. Özellikle <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu bölümümüzde. Evet. Evet. Gamescom var. Ondan sonra Ağustos TÜR. Ağustos bitten sonra da Eylül'den itibaren oyun oyun yağmaya başladı. Oyun yağmasını bırak. Ee, Amerika'daki yeni sonbahar televizyon sezonu Ha, doğru onlar başlıyor ya. İşte e, sevdiğimiz diziler yani. geri dönecek. Dönecek Ondan sonra de yeniler ben de... gelecek. Ben de takat kalmadı. Yani oturup ben çoğu dizinin sonunu izlemedim. Son sezon, son bölümlerini falan izlemedim. Hep sahada duruyor. Yani. O yüzden yeni sezonları da bitmeleri başlayamayacağım. Hmm. O yüzden psikolojik olarak bunalıma girebilirim. Bilmiyorum ben... Kişini tutacağım izlesin, Ben anlattın. <gülüyor> Allah ben dizileri izliyorum. Eskisi kadar çok her şeyi takip etmiyorum ama hani bende artık şöyle bir alışkanlık daha doğrusu e, hani şöyle bir şey var. İşten döndüğüm zaman biraz zombi modeli takılıyorum. İşten dönüyorum, yorganım. O günün işte dizisini izliyorum. Geçer. Kalkıyorum, işe gidiyorum. Geliyorum. O günün dizisini izliyorum. Geçer. <gülüyor> böyle mal bir hayatım olduğu için dizileri izliyorum. Evet anladım seni. Zor. Dolayısıyla işte böyle ara dönemler dizi olmayınca işte Veronica Mars, Buffy işte e, Two Guys and a Girl e, Mad About You. Bir de onları izlemek de eziyet biliyor musun? Çünkü hani Friends'in şey var. Blue Ray versiyonu var. Var tamam yani, evet. yok. çamur yani, gibi. Evet. Hiçbirinin yok. Çamur gibi izliyorsun Çamur yani. gibi bak 1080p HD ekranda tamam mı? Çamur izliyorsun. 280p şey izlemeye çalışıyorsun tamam mı? Böyle, böyle televizyon izlemeye Zaten izleme arkadaşım sende. Şey tam ekran yaptığın zaman böyle 5 günlerine dönüyorsun tamam mı? Şifreli yayın gibi ne nedir ne değildir falan çözmeye çalışıyorsun. Sadece ses duyuyorsun. <gülüyor> Korkunç. Bir de e, hani yeni ripler de yok tamam mı hmm. piyasada. Yok. Hepsi eski rip. herkes birbirinden kopyalanmış. Eski rip olduğu zaman da şöyle bir şey var. Hani e, veronica marslar aslında yani bendekilerde şey e, 480p. 460p 480p 480, oldu 480p yani. 480p Çünkü o zaman 480p e, çıkıyordu. 480p tamam mı? Ama rip kalitesi Kode'yi o kadar boktan ki. Hmm. Şimdi mesela ben yine e, hani can sıkıntısından izlediğim böyle e, saçma salak diziler var. Tamam mı? Rizoy'la, Yenay'la, işte ne bileyim e, Melisa Joy. Hani izleyip direkt sildiğim diziler. Bu tür dizileri ben hani 720p indirmiyorum. Yani 480p evet. indiriyorum. Evet. Ee, onlar mesela hani yine şey full screen'de geçtiğin zaman kalitesi çok çok daha iyi. Tam yine aynı e, megabyte boyutunda sahip olmalarına rağmen. Çünkü işte ripleme falan daha, daha iyi, kodekler daha iyi falan da sıkıştırma tekleri sıkıştırma teknolojisi gelişti. Ama verimli kameras aslında aynı boyutta olmasına rağmen o kadar berbat ki. Pixelation'ın adli hesabı Ama yok. işte o zamanlar öyleyizdir. Yapacak bir şey yok. Kodekleme o kadar gelişmemişti. Mkv yoktu yani şey gördükçe seviniyorum aslında ben. Bu aralar yeni bir şey var. Ee, Micro MKV. O ne lan? Ben geçen test için birkaç tane indirdim öyle dizi. Micro MKV dileri. Rip yapan kim hatırlamıyorum ama... Ee, 720p diziyi hmm. tamam mı? Ee, yine kalitesini çoğunlukla koruyarak tamam mı normalde 720p'den şey eğer iyi kalitse hani e, 800 megabaytla 1.2 evet. gigabayt arasında değişen bir e, şey evet. ama 350'ye sıkıştırmıştık. Oha iyiymiş Yarısı. yarısına yapmışlar ve bayağı iyiydi. E lazım ya çek çek nereye, çek çek nereye kadar. İşte o yüzden ben aslında Amerika'da yaşasam, evet. tamam mı? Hani bir Netflix, bir Hulu Plus, hani ayda 7 dolar, 8 dolar Aynen. bilirim ben onları abi. Aynen. Ne uğraşacağım indirmekle? Hiç uğraşmazsın. Bir de onlar zaten kayıtlı orada duruyor. Hı. Açıyorsun, seviyorsun yani. İndirmiyorsun ki, stream veriyorsun şu an. Aynen. Hiç, i̇şin yok, otur işte bir sezonun bütün gün izle. Aynen. Oh mis gibi 1080p. Bir de burada biz çünkü çekmek duruyoruz. Yani çekme duruyor derken ee, onu düzenlemesi de var yani. Çıktı mı çıkmadı mı takip ediyorsun. Çıktıysa çekeceksin. Ders bilmem ne. Diş Türk'te mesela biz bazı şeyleri takip edebiliyoruz. Onda da böyle tuhaf düzgün çekim yapmıyor. Ondan sonra bir, bir, bir çektiğini bir daha çekiyor. Tekrarları çekiyor. saç sakı şey yapıyor. Mesela bütün bizim ayarımız kaçıyor. O zaman biz hangi bölümdeydik? Neredeydik? Niçindik? Onu karıştırıyoruz mesela. Sonra sallarız. Hulu, hulucular. Hulu, uh, hulucular. Hulucu kim de? lan? Yok ki Hulucu. Bizi dinliyorsanız. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye açın. Hulu. Come to Turkey. <gülüyor> Bulu we gelsin. pay, we pay good money. <gülüyor> Bulu gelsin, şey gelsin, e, ne e, gelsin. Netflix gelsin. Gelsin tabii Netflix'te gelsin. İş gücü yok Netflix'in bize gelsin. Evet. Böyle hiç bio gelsin. Türkiye'de kimse DVD almıyor Netflix gelsin. VCD yapar artık. VCD katesinde yayın yapar Netflix. <gülüyor> bas oynat. <gülüyor> bas oynat. <gülüyor> Tuttu mu o bas oynat şeyi? Ne Menüsüz şey değil mi? Film. Menüsüz film. Mantık'ta tutması lazım çok da beni ilgilenme. Benim departmanım değil. It's not my depart. E. Bizi galaya götürüyor musun? Ne galası lan? Ne bileyim. <gülüyor> yok galamala. Film yok ki bu ara. Film yok. Oyun yok. Oyun yok diyorsun da öyle oyun yok diyip konuşmamak lazım fazla. Şimdi Eylül geliyor. Elden başlayacak da bay. Şimdi Grand Theft Grand şey, Grand Theft. Grand Theft Auto 5 çıkıyor. Laptop'a geliyor Grand Theft Auto 5. Vallahi Grand Theft Auto 5 beni çok bağlamıyor. Seni çok bağlamıyor ama herifler bir online bölüm yapmışlar. Bilmiyorum. Grand Auto... Sen o online videosunu gördün mü heriflerin? Yeni yeni multiplayer video yayınlarlar. Görmedim. Ha. Yeni multiplayer video yayınlarlar Grand Theft Auto Online diye. Tamam mı? Normal paketle geliyor. Ondan sonra şey, ee nasıl diyeyim, devasa MMORPG gibi yerler online paket yapmışlar içerisinde şey falan var yani böyle kumar oynuyorsun. Ondan sonra borsa oynuyorsun. Ondan sonra ne bileyim başkalarıyla e, kendi ev tutuyorsun mesela. Tamam mı? Eve evinde çıkıyorsun. Evet eve çıkıyorsun. Evinde arkadaşlarını topluyorsun evine. Evde takılıyorsunuz. Video oynuyor. Birileri video game oynuyor. Başkaları başka şey yapıyor. anası dışarı uçak uçuruyorsun o sırada. Ondan birleri birileri uçak kullanıyor. Yok orada aşağıda araba kullanıyor. İstiyorsan ekibi topluyorsun. Banka soyuyorsun. Görevler alıyorsun. Yani online kısmında da görevler var mesela. Gidiyorsun birileriyle konuşuyorsun. Ondan görev alıyorsun. Sonra gidiyorsunuz hep beraber o görevleri yapıyor. Devasa yani böyle açık her bok yapabiliyorsun işte parçutla yapıyorsun arkadaşlarınla bilmem ne yapabiliyorsun dediğim gibi işte milleti soyabiliyorsun birbirlerine kapışabiliyorsun ondan sonra işte ne bileyim yani böyle şehirde ne yapıyorsan aslında onun hepsini yapabiliyorsun yani ve online olarak herkes beraber yapıyorsun. İyi mi aslında? Konektivitesi şey. inanılmaz boku çıkmış yani iyi şey, etkileşimi falan second'la çıkmış yani. yani evet. Ve hani böyle izliyorsun, izleyekle soruyorsun bu ne lan? Bu ayrı bir şey herhalde. Falan. Ayrı satacak herhalde. Yok, paketin içinde oyun aldım, mı içinde Grand Theft Auto online'la geliyor. Ayrıca onu oynamak için de para almıyorlar. Çok esaslı geliyor yani. Alana böyle işte böyle kaç çıldı bir ekip daha bu işi. 3'ünden 4 yılda bir demey oyun çıkartıyorlar. Evet. Anlamsız. Onu bir çıkarttı ama çok iyi çıkartıyorlar yani. Rockstar hakikaten çok inanılmaz farklı bir firma. Böyle analiz edilip Nasıl bende ders olarak okutulması gereken <gülüyor> firmalardan bir tanesi yani Rockstar. Bir tanesi Valve, bir tanesi Rockstar. Bir tanesi ne? Valve, bir tanesi Rockstar. Firmaları böyle alıp okutman lazım. Yani. Enter çok ilginç çünkü firmalar hakikaten Şimdi yüzden Grand Theft Auto 5 gelecek. Ardından e, ne çıkıyor? Bir şeyler açıyor çıkıyor. E, şey çıkacak... Evet. Batman Arkham Origins gelecek. Ondan ondan önce biliyorsunuz bu klasik Test Pass onlar çıkacak tabii ki. Ondan sonra işte şey çıkacak. Bu işte Watch Dogs 1 şey şimdi. Watch Dogs bir oyun geliyor. Ubisoft'tan işte Assassin's Creed 4 geliyor. Ondan sonra bunlar aynı zamanda yeni konsollara geliyorlar. O yüzden bir Kasım gibi yeni konsollar çıkıyor bu. Sonra işte yeni konsolların kendi oyunları geliyor. 2010'da geliyor bu şey. İşte Xbox'ta ne geliyor? Özel Bilmiyorum. Ama Battlefield 4 geliyor. Colossus'un yeni oyunu geliyor falan filan. Bunların hepsi böyle o iki ayda pat pat pat pat pat düşecekler. Böyle biz de böyle havada düşenlere para atacağız. <gülüyor> <gülüyor> vurdum lan onu da vurdum aldım falan diye böyle. Sonra oturacağız. Gömüleceğim böyle oynayacaksın. Ama nasıl olacak şükürüm bilmiyorum. Valla beni bağlamaz konsol oyunları. Seni bağlamaz beni çok bağlıyor. Destini geliyor. Konsolum yok benim. Ben Des fakirim. Destiny geliyor. Çok önemli Destiny. Ondan sonra şey PlayStation 4'te Planet Side 2 oynayabiliyorsun. Evet. Planet Çünkü Side ancak 2. o kaldır yani. Planet <gülüyor> Side 2'yi. Planet, Planet Side Konsolda. 2. Yani ben bir ara PC'de oynuyordum da. İşte oyun çok güzel bir oyundu da. PC'de hani... böyle yamula yamula oynuyorsun. Ekran PC... gidiyor böyle. Yamula yamula oynamayı Duman bırak. Duman çıkıyor. Yani oyunda endgame yok tamam mı? Yok ama zaten endgame yani Battlefield'de endgame var mı? Battle. Hayır ama o, Battlefield yani. ve diğer FPS'lerde şey var. Harita mantığı var ya. E tamam. Yani, maçın başladığı ve bittiği yer belli. Tamam. Tamam mı? Tamam. Ama Planet Side 2'de yok öyle bir şey. Çünkü sürekli bir savaş var. E, tamam işte sürekli birinin, birinin en yeni ele geçimi açıyorsun. Hayır anda. yani şey yok mesela. Klasik FPS'lerde. Maça girersin. Senin kiliseyin bellidir, Windows'un evet, evet, bellidir evet. tamam mı? Hani en azından ona kasıyorsun. Tamam mı? Ya da eee 5 dakika kafa dağıtayım. Tamam mı? iki tane e, maç kazanayım, mutlu olayım, çıkayım diyorsun. Tamamcısısın. Evet. O da yok. Çünkü giriyorsun tamam mı? Süre. Savaşa bir kıtaya düşüyorsun böyle paraşüte. Evet. Ondan sonra vuruyorsun, vuruyorsun, vuruyorsun, vuruyorsun. E, sen çıktığın zaman da o savaş devam ediyor. Evet. Sen geri geldiğin zaman böyle savaş değişmiş oluyor. Ulan ben buraya kadar almıştım. Kaybetmişiz. Bırakmayacaksın abi. Ne yani? Hayatın sonuna kadar o, o oyunun içinde mi olacağım? E, e, yani iyi de öyle oynuyor millet işte bu oyunları. Hayır işte. Hani şey olması lazım. Hani ne bir, olması lazım? Abicim, abi işte RPG'de, haritalar var. Bak RPG'de işte. İstediğin e, bölgeye inebiliyorsun işte. Tamam. MMORPG'de veya işte hani e, diğer oyunlarda MMU oyunlarında. Mesela PvP kısmı hani bellidir. Belli saatlerde açılır. Tamam mı? Hani ya da e, belli sunucularda oynanır. İşte senin işte e, atıyorum Guilden'ın alanı bellidir. İşte karşı tarafınki bellidir. İşte sen girip de hani toplanıp savaşı yaptığın zaman belli bir süre o alan sende kalır. Onun avantajlarını işte e, etinden üstünden faydalanırsın. Anladın mı? Anladım. Ondan anladım. sonra bir sonraki savaşa kadar bir toparlanıp bir şey, e, strateji kurmak vesaire için zaman tanırlar sana. Yani bir sonuç var tamam mı ortada. Anladım ama Planet bir... Sayıdiki'de bu yok. Evet ha Dark Side evet. bu, yere... Planet de bu yok çünkü. Giriyorsun, savaşıyorsun, savaşıyorsun. Sonra savaşı kazanıp kazanmadığını bilmeden çıkıyorsun. Evet tamam. Planeside 2'deki zaten olay o değil ki. Planeside 2'deki olay zaten o savaş için oraya giriyorsun yani. Tamam da. Yani oradaki bir amaç aslında amaç diye bir şey yok. Oradaki olay işte işte uçağı kullanmak, bilmem yapmak. O işte adamlarla savaşmak. Bir alanı alabilirsen O alanı almak. Sonra o alanı elinde tutmak. O alanı elinde tutamazsan karşı taraftar alıyor. Tekrar sonra yapmak gerekiyor. Ve sürekli yeni asker geliyor. Alanı elinde tutmak için sana herhangi bir fırsat tanımıyor. Çünkü şey özelliği güzel. tam Aynı sunucuda 500 bin kişiyle oynuyorsun. Tamam mı? Zatenin de kendini yanıtırsın fırsatlarını. Hayır. Kendi işte, o adam diyeyim, arkadaşları oradaki... zayıfladığı anda sen çekiyorsun işte herife. Hayır. İşte sorun o. Sen işte e, gruplaşamıyorsun oradaki herkes tamam mı? Gruplaşamıyorsun. Yani gruplaşman lazım ama gruplaşırsan kazanırsın. Hayır, grup, gruplaşamıyorsun çünkü herkes açık ya orası. Biliyorum biliyorum herkes açık olduğunu biliyorum ama yani işte aslında olay tabanında olay oluyor. Yani gruplaşacaksın ki e, veya işte böyle bir grup oluşturup o bir yere ineceksin ki orada daha çok iş Öyle bir fırsat vermiyor işte oyun. Vermiyorsa yani. bile beni çok rahatsız etmedi. Yani çünkü en kötü en kötü tamam mı? Hani Kısıtlı bir e, hani insan kapasitesiyle oynadığın ya da işte hani guildların oynadığı bir e, oyun olsaydı o. Tamam mı? Hani Hı -hı. Dersin ki Tamam abi vardiyalı oynayacağız tamam mı? Hı -hı. Hani guildumuzda 50 kişi var tamam mı? Evet ama orada 10 guild... kişi 10 kişi işte saat birden iki kadar evet, evet, oynasın. Anladım. Ama guild mantığı başka bir şey tabii. Ki. Yani ama orada öyle bir şey yok yani sen bıraktığın zaman zaten... oraya 15 tane noob gelip tamam o bütün öyle. araziyi kaybedip sen öyle. geri geldin nasıl siktir lan bunu diyor. Öyle ama kimsenin yapacak yani bir acıvut duygusu işte. yok. Hayır mesela ben oyunu niye bıraktım? Yani bir e, hani bilgisayarı çok kastım bıraktım. İkincisi yani geç bir update gelmiş ne gelmiş bilmiyorum ama Abi her geldiğimde oyun'a tamam mı harita komple değişmiş oluyor tamam mı Hı. yani bir giriyorsun işte e, şey Kıtan yarısını benim takım e, benim ırkım almış tamam mı Aldur Aldur giriyorsun tamam mı kalanını da alayım diye Hı. ondan sonra çıkıyorum her gün bir giriyorum ben şey e, tırnak kadar bir bölgede sıkışıp kalmış bunlar yani ben niye niye savaştım ben tamam mı? E, tamam orayı sallayacaksın baş yerine ineceksin orada savaşacaksın. Yani anlamsız geliyor. Yani bir, bir verdiğin çabaya ya da işte e, hani... Ama işte savaşıyorsun, experience kazanıyorsun, puan kazanıyorsun. Ne işine yarıyor? Yani onları geliştirmek için kullanmıyor musun kendini? Hayır. Yani ne işine yarıyor? Yine aynı işte sen oyundan çıktığın zaman işte diyelim ki e, kaybetme olanı yine sıfırdan başlıyorsun. Ne? Yani sadece oyuna girip sürekli işte hani e, savaşıp çıkmaksa ve bir sonucu olmayan sürekli bir döngü olacaksa bir anlamı yok. Bir amaç hissi uyandırmıyor. Anladım seni dediğimi de. Bilmiyorum beni çok şey yapmadı. ya. Yani. Ha Diğer türlü olsa klasik yani FPS'ler gibi. Oynanış hani bir, iyi kısmı iyi olduğu için oyunun. Yani e, oynanış kuvvetli olduğu için oyunun. Ha, o dediğin şey beni kadar çok işte. rahatsız etmedi. Yani Ona göre bir ara kadar başta, yere kadar başta beni rahatsız etmedi yani. Evet yani onu <gülüyor> Yani bir kere iki kere oynarsın rahatsız etmez ama hani o oyuna böyle bağlanıp ben o oyunda bir şeyler yapacağım, Hı -hı. sürekli oynayacağım kafasına hiçbir zaman giremiyorsun. Evet. Olsun yine de bedava bir oyun olarak bence güzel bir oyun. Evet bir oyun değil. Ama işte dediğim gibi hani bence herkesin katıldığı alan kısmını bence sınırlamalılar. Tamam mı? Ee, belki de. Ondan sonra işte alan savaşlarını belki belli zamanlara şey yaptılar, Doğru. bölmeliler. Çünkü bir achievement ruhu evet. yok oyunda, evet. sıfır. Nelerde yani bir şey olacak ki sen bir ekip kurulacaksın. İşte o ekip çok kuvvetli bir ekip olacak. Ondan sonra ve böyle liderlik yapacak. Falan filan. E i̇şte sorun o ki sen şey hani orada hakikaten böyle o oyunda ekiple başarılı olmak için o ekibin böyle 500 kişi falan olması mı? Ha. Çünkü 3 tane kıta var. Bir tane işte 3 kıtanın da işte gridleri var. Her gridde atıyorum 30 40 kişi kadar adam <gülüyor> olabiliyor. Tamam mı? Her Hı -hı. kıtada da işte atıyorum 80-100 tane grid var. Anladın Hı -hı. mı? Anladın. Bilmiyorum. Bakalım belki şeyde geliştirler. PlayStation 4'te geliştirdiler. Neyse. Yani PlayStation 4'te işte hani zannedersem hem PC'de oynayanlar hem PlayStation 4'te oynayanlar aynı sunucun için. Emin değilim ama olabilir. Çünkü hani bu yeni nesil konsolların en büyük özellikleri işte multi platform destekleyebilecek olmaları ya. Yani o dediğinin olma ihtimali var peki sadece iki için en azından ama diğerlerinde olduğunu zannetmiyorum. Yani Battlefield 4 oynayan adam PC aynı anda beraber oynayacak diye bir şey yok ya. Yani. Yani öyle, öyle olursa öyle olursa hani şey orada kapuşabiliriz. Yani ben kapıştı. PC'den sen e, konsoldan. Ne kapışacağım oğlum? <gülüyor> da? <de> mi kapuşuyum? <gülüyor> <gülüyor> Valla bilmiyorum Battlefield çok güzel gözüküyor. Zaten bir ihtimalle şimdi konsollar çıktığında çıktığına oyunu oyun olmayacağı için insanlar zaten ya Call of Duty alacaklar ya Battlefield 4 alacaklar. Böyle oyun çıkana kadar onların multisine takılıp duracaklar. Anlıyor musun, Oyun çıktığı zaman da herkes oyun alacak. Oyun çıktığı zaman derken de çıkacak boyunca oyun benim beklediğim Destiny. Destiny çıktığında ben Destiny oynayacağım. Başka şey oynamayacağım ben de. Aslında çünkü Destiny'de MMO, RPG, FPS. MMORPG FPS dediğimde. Yani şey gibi. Borderland gibi. Hı -hı. Ama Bunch'a yapıyor. Halo'yu yapan adam diyor. O yüzden büyük bir beklenti içerisinde. Bir kez bekliyor. MMORPG FPS yani dediğimde şey de aklıma geldi. MMORPG FPS türünde bir beklediğimiz iki tane var. Bir tanesi e, Firefall. Ha Daha çıkmadı mı Firefall ya? Sürekli daha Firefall. Daha çıkmadı. Emin değilim. Emin misin ya? Çıkmış olması lazım Firefall. Çıktı mı? Kaç senedir Firefall arkadaşlar. Nerede kaldı Firefall? Bilmiyorum. E, i̇kincisi de şey. Ne bu? Enstor. Wildstar. Wildstar. Wildstar evet ben de bekliyorum. Çünkü karakterdüğünde çok ilginç ve eğlenceli gözüküyor. Evet. Dünyası da farklı gözüküyor. İyi bir şeye çık olabilir yani. Sen böyle rakun gösterdiler en son. Gördün mü onu? Rakunu görmedim. Rakun karakter var çok eğlenceli. Yani o videoları falan çok eğlenceliydi. Ha. Görsel olarak da fena değil. Evet. İşte o Raccoon'u oynayacağım ben. <gülüyor> Ya o tavşan kız var ya, ben de onun <gülüyor> tavşan, tavşan de, kızı Ben, ben de Raccoon olayım, gezeriz böyle. Evet. Raccoonlar çok ben, sinirli oluyorlar yani. Playboy tavşan olayım. Vice'lar <gülüyor> bekliyoruz işte, bak ama o da Gamescom'da olacak yani. Gidemiyoruz biz hani Gamescom'da, o yüzden var orada. Gidiyor olsaydık, gördük Gamescom'da, oynardık böyle patı patır. Ya acaba Gamescom'da Blade and Soul'da Yo. yok mu desin? Blade Soul'u büyük ihtimalle bıraktılar, çünkü 2013'te Vice'lar çıkacak. Sonra 2014 herhalde kasıma doğru, Blayden Sol yapar. Belki veya sürpriz yaparlar. Diller ki. Çünkü Blayden Sol Kore'de galiba şey e, ilk büyük peçin falan da yaptı. Ha, ya Blayden Sol bakalım belki de baktılar, fiyat araştırması yaptılar çok böyle şey yapılmadı belki. Tutmadı belki o yüzden vasitaları önce halledip sonrasını bakmaya planlıyor. Olabilir. Çünkü hani. E, Şimdi Kore'deki lor... forumlara baktığım zaman da Blayden Sol ile ilgili hani çok e, süper olumsuz şeyler de görüyorum. Hı -hı. Olumlu şeyler de görün Daha hazır değil belki abi. Yani Çin'de free to play olacağını biliyoruz. Avrupa'da büyük ihtimalle... Avrupa'da da free -to, free to play olur. Yani parasını verirsin bir kere sonra free to play olur büyük ihtimalle. Çünkü o bir kere o, o sistemi oturtlar yani. Yani... Guild Wars 2'de oturdu Evet. Değiştireceğini zannetmiyorum. Guild Wars 2 acaba hani şey gold satışlarından işte o para kazanıyor mu gemi satışlarına? Onu bilmiyorum ama şimdi Guild Wars 2'nin yeni paket çıkıyor. Şey aslında paketi yeniliyorlar. Hero 2'de işin bir paket çıkartıyorlar. Ne olacak o? Ee, ekstradan bu arada söyledim ama <gülüyor> bunu, buna bir bakmamız lazım belki. Yani ben en son bu Queen's bilmem ne update'i vardı ya. Update falan ya. çıktı. İşte Hı. böyle paket güncelliyorlar yani. Yani ben İçerisinde o şey 8, 8 bit, e, ha, 8 bit. Et, ben en, en, en son 8 bit'i oynadım. oynadım. Ondan sonra bir daha girmedim. Ben update'leri falan yaptım. Bir kere girdim. Ama o kadar çok şey değiştirdiler ki. Çok değişti. Çok, yabancılaştı. Etkinlik, çok etkinlik oldu ve çok şey değişti. Bir yabancılaştım oyundan. Ondan sonra bayağıdır da girmediğim için olan nerede kalm, ne yapayım He. ben, hep? falan mıdaydı. Biraz öyle olmayacak. Çünkü çok yetkinlik ve çok içerik giriyorlar, yapıyorlar oyuna. Yani güzel bir şey bu. Kötü bir şey olduğu için demiyorum da böyle bırakırsan kalıyorsun dışarıda işte. Evet. O yüzden belki de hani geri dönüş yapmak için bir sıfır karakterle baştan He. yapmak lazım. Onun da kim rast Hem tane Ben daha sevsen da olmadım. Ben benim bir karakterimse daha hikayeyi bitirme kendi hikaye bir Neyse salladı gidiyorum. <gülüyor> ben Elder Scrolls bekliyorum. Elder Scrolls bilmiyorum ya. Ben Elder Scrolls Online bekliyorum. Bir de şöyle bir güzelliği var. Elder Scrolls Online konsollara da çıkacak yeni konsollara. Bir Elder Scrolls seven olarak evet. Bunu bekliyorum. Ama şey olacak herhalde. Third person. Yok. First person mu First person modu da var. Ha, değiştirebiliyorsun yani. Evet. Yani bildiğin Elder Scrolls oyunlarındaki gibi oynuyorsun. Yani ben Elder Scrolls o first person, olayını yani ısınamadığım için... Isınamamış olabilirsin ama şey olarak çok güzel oluyor işte. Araştırma yaparken first person olmak iyi oluyor. Yani garip otobaka geliyor. bakarken böyle... Ondan sonra ıvır zıvırlara first person görmek iyi oluyor. İstersen third person'a geçersin, dövüş gelin. Garip geliyor. Ama asıl versiyonu first person'dur yani. Hı. Ama bir MMO'da da first person şey ilginç olacak yani. Takılacaksın, fark edeceksin. İşte garip olacak. Neden yani. ben pek şeye... Bilmiyorum. Ama baya yani bütün... E, tam, tamriyar, yani. Bütün Tamriel'i gezebildiğin için... Ee, e gez gez nereye kadar? Abi işte gez gez nereye kalalım mı? Gezeceğiz hepsini. Çünkü ben seviyorum yani. yani Scrolls dünyasını seviyorum. Aslında keşke bütün e, oyunları şey yapsalar da böyle Skyrim grafiğinde mesela yani. komple yeniliseler de oturup oynasak başta. Yani evet. Mor Moravine'de mesela şöyle bir cilal çeksel Moravine'de. Moravine'de HD yapsalar falan. Ondan ne bileyim. Ee, Oblivion'da bir şey bir cilala çekseler. Oblivion da biraz çirkin çünkü. Bir oyun. Ondan öncekiler işte Daggerfall falan mesela. Bunları hep yeni yenilense de otur otur başlasak yani. Re reboot yapsalar, bir şey yapsalar. İşte onu yapacağından Adam Elder Scrolls Online yapıyor. Gidiyorsun De Grolf'un geçtiği yerlere. Ondan sonra orada takılıyorsun öyle. Görevler alıyorsun falan. Güzel olacak yani. Sırf gezmesi için oynarım oyunu. Çünkü exploration dediğimiz şeyi, yani Elder Scrolls oyunlarında olan o gezme, gezme şeyini, yani dürtüsünü yapmaya çalışıyorlarmış bu oyunda da ya böyle string gibi gezebileceksin. Hani görev illa olmayacak. Evet. Yani kesik anlamdaki MMO'larda o gezme, exploration olayı birazcık zor oluyordu şimdiye kadar. Hı -hı. Hani Guild Wars de onu biraz açtılar ama evet. mesela özellikle Kore yapımı oyunlarda biraz fazla grinding olduğu için. Evet. işte İşte mesela... grinding'den çok böyle bir şey olması <gülüyor> gerekiyor Elder Scrolls'ta. Yani ben e, mesela Terra'yı çok beğenerek oynuyordum. Yani Crash'leri falan giyiydi. Ama çok fazla Dünyası falan da güzeldi. Ama hani grinding faktörü biraz ağır ...olduğu için her tarafta yaratılmalı, He. tamam mı? Mesela sen lan ulan ne güzel yapmışlar dağları'', dağları falan koyuyor. diye kafanı kaldırıyorsun. Arkadan biri geliyor <gülüyor> diye vuruyor. Ha. Ondan sonra onu kes. Ha, onu, kes onu, onu kestikten olur. sonra o ulan'' Tam bakarım. De, ha, heykel falan yapmışlar dağları. Götümde respawn diye. Aynen. O kadar grinding sevmiyorum ben. Ben Kesin de kadar. O yüzden mesela Guild Wars'ı çok... Evet, Guild Wars'ı İstersen giriyorsun, istersen giriyorsun. Zaten bir de böyle e, millet deli gibi geç, yani kalabalık bulursan Hı. insanları, kalabalığı takip et gitsin zaten böyle. Herkes bir, bir şey vuruyor, sen de vurmaya çalışıyorsun falan. Hem experience evet. alıyorsun, hem de böyle aksiyon, büyük savaşlara girmiş gibi oluyorsun yani. Elbet biri çıkımsan yardım ediyor falan. Onlar güzeldi. Sen daha Dungeon'lara doğru duruyorlar. Dungeon'lara biraz çok kastılar ya. Dungeon'da hakikaten ekipsiz giremiyorsun Dungeon'a. Zorlaştığında sonra en son ben bir şey konuştum Daha da zorlaştırmışlardı. Normalde healing şey ölünce tak mesela daha öncündeki save noktasına dönüyordun ya. Ondan bu sefer onu galiba iptal ettiler? Bir şey yaptılar. Bu kusur bir şey yaptılar. Yapıyorlardı. Daha zorlaştırmak için. Öyle öldüm geri geleceğim nasıl diye oynayamıyordun oynuyor yani. Güzel bir ekip bu mu? Teknik oynayamıyordun. Evet, guild kurduk biliyorsun. <gülüyor> pelerin de duruyor. Evet. Aslında katkaç da var. Üç kişis. <gülüyor> Guild Wars 2'de pelerinli guild'ınız var. Evet aslında var. <gülüyor> Ama hangi serverdayım onu bir anlatayım. Şeydeydiniz. Ee, Ring of Fire. Ha Ring of Fire server'ında pelerinli guild'u var. Bekleriz. <gülüyor> Üç kişiyiz. <gülüyor> Bekleriz. Guild'a başvuru yapıp da kimse oyuna için başvurunuz kabul edilir. Bayınız kabul edilir. ne demir topladım. Neyse yani. Bakalım bu. Bir de şey bu Elder Scrolls'a şey denemeye çalışıyorlar ya şimdi. İşte tek server ya. Allah, herkes birbirine bağlı. Olacak böyle. Yok server expansion sen orasın olmayacak. Bakalım ne yapacaklar? Konsolunda da çıkarttığına göre ilginç bir şeyler yapıyorlar. Diablo 3 geliyor bu arada konsol. Aman. <gülüyor> Diablo 3 3'e galiba expansion gelecek. Galiba gel herhalde belki konsol paketin içerisinde geliyor olabilir. O Hayır, yüzden. Çünkü Diablo ile ilgili ya da daha doğrusu Blizzard ile ilgili ve şey son, son haftalarda bir iki üç tane Patent haber var. Şey. Evet, tane işte e, isim. Valla sana, şey sana şunu söyleyeyim. Blizzard'ın yaptığı hiçbir şey beni artık ilgilendirmiyor. Yani Blizzard hakikaten Umunda değil yani. Hearthstone ne oldu? Ne bir banane. Umunda değil abi birisi ne yaptı? Yani hiçbir şey umunda değil yani. Çünkü Diablo 3'ten sonra hiç, hiçbir şeyin önemi kalmadı benim. Zaten World of Warcraft oynamıyorum. Yani sıkıcı bir firma haline geldi zaten. Neyse. saatte da hmm. o geç. Oo, yine konuşmuşuz biraz. Yani laflayala ya GKP baba. Geek, laf, her şey. Evet. Neyse o zaman e, bu episodu da böylelikle bitirmiş olalım. Bitirelim. Bunlar filler episodlar. Ne filler episodu <gülüyor> abi? Bence hipodu artık birazcık böyle daha gay muhabbetine çevirip. Öyle mi? Evet. Daha farklı. Evten şeyler. Evet. Özelleşmiş podcastler diyebiliriz. Yani. Evet. Özelleşmiş. Ne demek abi o? Özelleşmiş derken hani mesela ayrı bir podcast olarak film yoruması yapabiliriz. Film hmm. review podcastı yapabiliriz. Hmm. Ne bileyim işte çizgi roman review podcastı yapabiliriz. Hmm. Yani Kevin Smith e, 15 aslında bence şey yapılabilir o mesela bir hafta boyunca ondan sonra şey pederiniğe girilmiş olan Haberleri mesela üzerinden muhabbet çevirebiliriz. Ama Haftalık onu, değerlendirme. Onun için bizim haber girmeniz. <gülüyor> i̇şte bu da bize e, bir şey olur. Ağzı ne derler? E, kendimizi motive edecek bir şey olur. Bu hafta haber girmeliyiz ki onu konuşalım falan diye. Ya da girmesen de bu hafta girmek istediğimiz zaman girebildiğimiz haberler üzerinden <gülüyor> muhabbet edelim. Yani aslında biz o haberleri biz, e, okuduk, Girecektik, araştırdık ama... ama boş değil. ver boşver konuşsak daha güzel olur dedik. <gülüyor> Muhabbetini yaptık falan diye. Evet aslında e, öyle bir özelleşme konusunda da önceleri var. Bakalım gelecek bir seri olacak. O zaman hoşça kalın diyoruz. Pederilli e, bu... takip etmeye devam ediniz. Pederilli.com. Bize email yoluyla ulaşmak isterseniz info at info at pederelli .com. Pederelli .com. Pederelli. E, Facebook sayfamız var biliyorsunuz. Var. Twitter sayfası da var. Twitter hesabı var. Öyle yani. Her şeyimiz var. Her şeyimiz var. O yüzden bu seferlik bu kadar. Görüşmek üzere. Görmek üzere.